أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يردل فلن له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده ويشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد اللهم صل وسلم وبالك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Wala, es sabie, het taivina, het tahri. Wala, da' minna, wala, het mja rabbel għaleni. Wala, la, ta' la, fiqtabi, hi, elem, eilijk, mja, beni, għadem, eilijk, ta' ardu, xeita, innevhu, lekum, ardu, mnuvi. Ikin geotru, bum, fiasim za' tadax, tar, ikin geotru, xeik, għaladirin pa' lewinin, muhim, sorlal, džawawi, sim, ik talen, ikin 23 ila 29. sayfalar arasını işleyeceğiz. Dersimizi yazılı olarak da takip etmek isteyen arkadaşlar, 23 ila 29. sayfalar. Sonlara doğru 44 ve 45'in sayfadan bir bölümü işleyeceğim. Ancak özellikle 23 ila 29. sayfaların arasını işleyeceğiz inşallah. Küfre itaat. Talebe soruyor. Diyor ki hocam, bir önceki derste bize Allah'ın indirdiği esasları terk ederek, Kendi hevalarından kanun koyanlar, Kendi kıt akıllarınca yasamada bulunmaya çalışanlar, Firavunlaştığını, tabutlaştığını, Allah'la bu ölçümeye kalkıştıklarını çok güzel bir şekilde izah ettiniz. Biz anladık ki, kim? Allah-u Teala'nın Cebrail vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kalbine indirmiş olduğu vahyi terk eder. Bunun yerine kendisi insanların sosyal hayatlarına dair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 Ve velayet konusunda girecek bir sona gidersiniz inşallah çünkü konu çok uzun tek derste bitirmemiz mümkün değil. O halde bu soruya cevap olarak ilk önce itaat kavramı hakkında kısa bir bilgi edinmemiz lazım arkadaşlar. Hemen şunu söyleyelim Allahu Teala kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette birçok ayette ibadeti itaat manasında veya itaati ibadet manasında kullanmıştır. Anlaşıldı mı? Çünkü aslen ibadet boyun eğmek, itaat etmek, tevazu göstermek, muhabuda itaat olsun veya olmasın, daha üstünü olmayan her türlü boyun eğmedir. İbadetin yani ibadetin aslında bir itaat vardır. Kur'an'da ibadet kelimesinin İtaat anlamı ile eş anlamlı olarak kullandığı birçok ayet vardır. İşte bunlardan bir tanesi dersin girişinde okuduğum Yasin suresi ayeti. Em a'hud ileykum ya bani adama alla ta'budu'sh-şeytan innehu lakum aduwwum mubin. Ey Adem oğlu, ben sizden şeytana ibadet etmeyin diye kesin bir söz almadın mı? O sizin için apaçık bir düşmandır. Dirkadeena, Allah teala de edin de shaitan, ta'budu shaitan, de ibadet <gülüyor> etmeyin. shaitan, şeytana ibadet nasıl olur? Ibadet deyince sadece namaz, rükû gibi. Namaz ve de gibi. <gülüyor> tamam mı? Ferdi ibadet türlerini anlamayın. Siz dünyada şeytana namaz kılan, rükû de shaitan, gördünüz mü? Hayır. Peki allah Teala Adem onu neyle suçluyor? Şeytan'a ibadetiyle suçluyor. Bu ibadetin içeriği ne? Bu ibadetin içeriği ne? Bakın Kurtulubu biliyor ki yani bana isyanı gerektiren hususlarda şeytana itaat etmeyin demektir bu. Şeytana ibadet etmek Allah'a isyan isyanı gerektiren hususlarda ona itaat etmek demektir. Dersin girişinde söylediğimiz gibi ibadet kelimesi burada direkt ne anlamda kullanılmış? İtaat olarak kullanılmış. Mesela İbn-i Kesir aynı ayeti şeytana tabi olan insanoğlu diyor. Şeytana tabi olan insanoğlu. Yani şeytana ibadet kelimesini İbn-i Kesir Rahimullah şeytana itaat eden insanoğlu diye tefsir ediyor. Mevdudi ebul El Mevdudi açıkça görülen şudur ki diyor. Hiç kimse bu dünyada şeytanı ilah olarak tanımaz. Ona ibadet etmez. Bilakis bütün gücüyle ona lanet eder ve ondan uzaklaşmaya gayret eder. Ha. Aslında diyor Allahu Teala'nın insan oğluna kıyamet gününde bu noktada suçlayacağı, yükleyeceği suç şeytana ibadet etmek değil, onun emrine itaat etmek. Gösterdiği yola girmektir diyor Ebu Ala el Mevdudi. Göreceğiz ara ayette ibadet kelimesi şeytana itaat. Allah'a isteni gerektiren hususlarda şeytana itaat olarak kullanılıyor ve nitekim alimleren uitleggen in deze minuut. Nog een andere. Deze dienst aan de mens. insana dienen elkaar. Zei hij: "We zijn niet als zij, maar zij zijn dienaren van ons. Wat zegt hij? ibadet zijn niet ...biz zij, maar zij zijn dienaren van ik heb een Ayette, in de oude oude oude oude oude oude Ibadet oude Peki, oude oude oude oude oude oude oude oude oude Firavun'a ibadet oude oude oude ibadet. oude oude oude oude oude Bunlar bize ibadet ediyorlar dedi. Burası önemli değil mi? Yani diyor ee, Taberi, ona ithal ediyorlardı. Firavuna ithal ediyorlardı. Firavuna karşı zillet gösteriyorlardı. Emrini harfiyen yerine getiriyorlar, ona boyun eğiyorlardı. Araplar arasında hükümdara ithal eden Herkes hakkında hükümdarın kolu sözü kullanılıyor. İmam Taberi tefsirinde. Dikkat ederseniz var. Of ik zeg dat ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje is beetje een beetje een beetje een beetje is beetje een beetje een beetje een beetje is Hangi een beetje een beetje een beetje is een is een is een is een is een is een is een Anlaşıldı mı? İşte, i̇şte önemli nokta, nokta burasıdır. Zaten e, ikinci oturumun başında sorulan soru da budur. Burada Şeyh Alaaddin Palevi üç ayet ışığında konu ele almış. Bunlardan ilki Muhammed suresinin 25 ve 26. ayetleri. Diğeri Enam suresinin 121. ayeti. Bir üçüncü ayet ise Tevbe suresinin 31. ayeti. Inshaallah, biz bu ayetlere ilişkin açıklamalara geçelim. İlki il de dik, Muhammed, suresinin 25 il 26. ayeti. Allah, tala, xira, uilur, inna, de lezina, Ala għalla, bar, jim, mimbar, de hum, l-kudde, xita, ms, ta, ms, ta, ms, ta, ms, ta, ms, ta, ms, ta, ms, ta, ms, ta, ms, arkalarına dönenleri şeytan sürüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. Bunun sebebi onların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara biz size bazı hususlarda ve ileride itaat edeceğiz demelerdir. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyor diyor Allahu Teala. Muhammed Suresinde değil mi? Şimdi <gülüyor> ayette mürted olan irtidad eden biriler var. Bir taife var. Ayette mürted olan ithal eden bir taife var. Onlar onlar şeytanın kendilerini kandırması sonucu irtidad etmişler. Allah Teala ayette bu irtidadın sebebini "Zelke bi annahum kalu" şu sözü söylemelerine bağlıyor. Hemen burada demek ki Bir söz bile sahibini kafir yapabiliyor değil mi? Zelke bi ennehum kalu. Onlar şöyle dediler de mürted oldular. İrzatlarının sebebi şudur. Nedir kalu demelidir. Ha, konumuzla ilgili ilgisi yok. Yani bu konuyla ilgisi yok. Ancak e, önümüzdeki derslerde gelecek. Sadece bir söz bile sahibini mürtet yapabiliyor. Devam ediyoruz biz. Lillazine karihu ma nzelallah. Allah'ın indirip hoş karşılamayan Allah'ın indirdiğini kerif görenlere سَنُطِيَّكُمْ ف۪ي بَعْدِ الْاَمْرِ Biz size bazı hususlarda itaat edeceğiz dediler. Bakın arkadaşlar bazı hususlarda itaat etme sözü sahibinin mürtet yapmış. Bizzat itaat yok ortada. Ortada bizzat itaat yok. Anlaşıldı mı? İtaat etme sözü var. İtaat etme vaadi var. Allah'ın indirdiğini hoş karşılamayan, Allah'ın indirdiğini kerif gören, Allah'ın indirdiğini bir kenara bırakarak onu geçmişlerin masalları, 14 asır öncesinin kanunları, Arap çöl belediyelerine ait kanunlar olarak isimlendirenlere biz size bazı hususlarla itaat edeceğiz. Sadece bu söz kişi kafir yapmış, sahibini mürted yapmış, daha itaat yok ortada ki heb een paar andere dingen. Ik heb een paar andere dingen. Ik heb een paar is dingen. Ik heb een paar andere dingen. Ik heb een paar andere dingen. Ik een paar andere dingen. Ik heb een een paar andere dingen. Ik heb een een Sen senut'a yokun. Gelecekte itaat edeceğiz. Şimdi değil yani. Şu an değil. Gelecekte bir vadede itaat edeceğiz. İşte bu da kişi kafir yapıyor. Orada bir itaat yok. Sadece itaat etme sözü var. Gelecek zamanı, istikbali yönelik bir itaat etme sözü dahi kişiyi kafir yapıyor ki işte biz bu onlarsa allah Teala'nın bu vahyine dayanarak diyoruz ki kafirlere itaat kafirlere itaat Allah'ın indirdiğini bir kenara bırakarak, beşeri kanunlarla idare etme heveslisi firavun ve tavuklara itaat, sahibini mürted ve kafir yapan bir husustur diyoruz. Bu ayetin tesline dair Şankti diyor ki, bu ayetler Allah'ın indirdiklerine nefret edenlere itaat edip, Onların batıl düşüncelerine destekçi olanların Kafir olduklarını ifade ediyor Çağımızda bu ayetlerin ihtiva ettiği mana ve tehditleri Bütün Müslümanların düşünmesi zorunludur Zira kendini Müslüman zanneden çoğu Bu ayetlerin kapsamına girmektedir Doğudaki ve batıdaki tüm kafirler Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitaptan emret ediyorlar Dikkat! Dikkat edin arkadaşlar Kim bu kafirlere? Ayetin ifade ettiği gibi Bazı hususlarda size ithal ederim derse bu ayetlerin tehdidinin altına girecek. Tabi her konuda onlara ithal edenler, daha çok bu ayetlerin mefhumuna giderler. Şu anki beşeri sistemlere ithal edenler, şüphesiz bu ayetin kapsamı altına girmektedirler diyor. Şu anki beşeri sistemlere ithal edenler, bu ayetin kapsamı altına giriyorlar. Dikkat, dikkat bazı konularda size ithal ederim diyenlerden olmadır. Şankı diyeyim. Yine aynı konuyla ilgili Keh Suresi'nin 26. ayetinde diyor ki, Kur'an'ın açık naslarından anlaşılır ki, şeytanın dostları vasıtasıyla koyduğu, İslam şeretine muhalif, beşeri kavramlara tabi olanların kâfir ve müşrik olduklarından ancak onlar gibi Allah'ın basiretlerini küre ettiği, vahyin nurundan küre olan kafir ve müşrik kimseler şüphe ederler, diyor Şakri Dua-ül Beyan ismini tefsirinin 4. cildinde. Bu konuyla ilgili en bir ayet juzeer me 121. ayetidir. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, in ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, in ja, ja, ja, ja, in ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşkülerin olursunuz diyor allah Teala. Arkadaşlar ayetin üzülü sebebi Mekke'de. Enam suresi biliyorsunuz Mekke bir suredir. Ayetin üzülü sebebi nedir? Mekkeli müşküler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesiyle mücadele ediyorlar. Mekkeli müşküler... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesiyle mücedel ediyorlar. Diyorlar ki siz Allah'ın doğal kılıcıyla veya altın kılıcıyla öldürdüğünü yemiyorsunuz. Bilakis kendi kestiğinizi yiyorsunuz. Siz tamamen yoldan çıktınız, saptınız. Siz tamamen yoldan çıktınız, saptınız. Bununla neyi kastediyorlar? İşte bir hastalık sonucu veya kaza sonucu belli bir sebepten dolayı ölen hayvanın etinin Ee, Müslümanlar tarafından yenilmediğini. Mesela bir hayvan yukarıdan bir yerden düştü öldü veya bir hastalık sonucu öldü. Mekkeli müşrikler diyor ki bunu allah Teala kendi kılıcıyla yani Allah'ın doğal kılıcıyla e, bu hayvan öldürüldü bu yenir. Siz diyor Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz. İşte bu şüpheye burada bir noktaya değineyim. Bugün ehli yırca İslam akidesine dair bir türlü şüpheler atıyor değil mi? Tevhid aklesine sahip, tevhid aklesine ait bir türlü şüpheler. Atıyor. Bunlar bugün başlamadı <gülüyor> bu şüpheler. Bu şüpheler 14 asır önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında müfterin ortaya attıkları bu şüpheler başladı. Allahu Teala onların bu şüphelerinden yani diyor ki ve inne'ş şeyatin leyuhunu ila awliya'ihim. Liyucadilukum Sizinle mücadele etmeleri için şeytan taraftarlarına, velilerine, dostlarına devamlı surette vahy eder İşte İrcai'nin bugünkü şüpheleri de şeytanın onlara bir vahyinden başka bir şey değildir diyoruz Konumuza dönüyoruz tekrar Dikkat edin Allahuteala diyor ki Ve in eta'tumuhum Ve in eta'tumuhum Şayet siz onlara ithal edersiniz ''İnnekum le müşrikun mu, muhakkak ki siz müşriklerden olursunuz.'' diyor. Hangi, hangi konuda itaat ederseniz, yani onların o. şeytanlar vasıtasıyla, şeytanların kendilerine vahyetmeleri suretiyle ortaya attıkları ölü hayvanın eti yenir. Çünkü bu Allah'ın doğal kılıcıyla öldürdüğü bir hayvanın etidir. Siz kendi kesinizi yiyerek... Allah'ın kestiğini yemiyerek büyük bir sapıklık içindesiniz şeklindeki şüphelerine, görüşlerine uyulursa işte bu yani buna tabi olunursa ve hatta bu etten yenirse siz müşküle olursunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Meytenin yani leşin etini yemek haramdır. Kişi dinden çıkarmaz. Bakın dersin sonunda da değineceğim. Haram olan bir şeyde itaat farklıdır. Teşriğde itaat farklıdır Bir şey helal haramlaştırılmışsa Veya haram helalleştirilmişse Orada bir teşriği varsa Buna itaat küfürdür Buna itaat küfürdür Anlaşıldı mı? Ee, dersin sonunda Öğrenci şunu soracak Hocam itaati anlattınız, itaat türlerinden bahsedin Şeyh sürece yaptıracak Küfürde itaat küfürdür Haramda itaat haram Mübahda itaat mübahdır Bu ayrım farklıdır tezhid i itaat farklı. tezhid i itaat, bütünlijke küfürdür. Tezhid-e itaat nedir? Herhangi bir kurum, kuruluş, şahıs, fert, fark etmez. Allah'ın helalini haramlaştırmışsa veya haramı helalleştirmişse, işte onlardan buna itaat etmek küfürdür ki Mirasunan Teve Suresi'nin 31. ayetinde de bu konu gelecek. Dikkat edin. Sütte diyor ki bakın. Müslümanlara siz Allah zahasına uydunuzu nasıl itaat edersiniz? Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz. Kendi kestiğinizi yiyorsunuz dediler. Bunun üzerine Allahu Teala dedi ki: "Bak, sizin şeyi bu nakli ve itaat etm Eğer onlara itaat ederseniz, yani meytenin etinden yerseniz, meytenin etinden yerseniz dikkat edin arkadaşlar. Meyte, leş leşet yemek haramdır. Küfür değildir. Ancak ancak bu helalleştirildiği zaman. Bu helalleştirildiği zaman Teşrih olarak kanun hükmünde bir teşrih olduğu zaman bir teşrih olduğu zaman buna itaat etmek kişiyi dinleyen çıkarır. Mesul dedi ki mücahid da hak ve seref alemlerinden bir çoğu da böyle söylemiştir. وَيَلَ تَعْتُمُهُمْ Yani meytenin etinden yerseniz, meytenin etinden yiyerek onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz. İşte günümüzde bu noktada birçok tartışma var. Ben hatırlıyorum yıllar önce bu başörtüsü meselesi ilk çıktığında o zaman demiştik ki biz başörtüsünü açıp okula giden bir Müslüman müşrik olur. Apaçık bir şekilde müşrik olur bunda hiç ihtilaf yoktur. Dediler ki siz haricilik veya tekfircilik yapıyorsunuz. Büyük günahlardan dolayı Müslümanlara tekfir ediyorsunuz. Biz diyoruz ki biz büyük günahlardan dolayı kimseyi tekfir etmedik. Başını açıp evinden çıkan bir kadını tekfir etmiyoruz biz. Çünkü tesettür emrine riayet etmemek bir haramdır. Biz bunu kabul ediyoruz. Ve dinden çıkarmayan günahlarda helal görmediği müddetçe de kimseyi tekfir etmiyoruz. Ancak burada bir teşri var. Yani Allah-u Teala diyor ki böyle yapacaksınız. Tağutlar diyor ki hayır sizin Rabbinizin söylediklerini biz yasaklıyoruz. biz olacaksınız. Ve kişi... Tağutların isteğini oluyor. Subhanallah bundan daha büyük bir küfür olabilir mi? Bu şirk değilse şirk nedir? Şirk Allah'a ait olanı Allah'tan alıp kullara tahsis etmektir. Allah'a ait olanı Allah'tan alıp kullara tahsis etmektir. Allah'la beraber ve Allah'tan ayrı fark etmez. allah Teala bunu böyle yapacaksınız diye emrediyor. Birileri hayır diyor. Sizin Rabbinizin emri bizim hiç umurumuzda değil. Biz bu emri size yasaklıyoruz. Ve sizler O birilerinin yasakladıkları teşrihe uyuyorsunuz. Bu apaçık bir şirk değil de nedir? Zeccaç bu ayetin tersinde bu ifade de diyor: Allah'ın helal kıldıklarından birine haram kılan veya Allah'ın haram kıldıklarından birine helal kılan her insanın müşrik olduğuna dair bir delil vardır diyor. <gülüyor> Seyyid Kutup bu ayette çok güzel bir tesir yapmış. Diyor ki yani siz yani siz Allah'ın emrettiği hususlardan yüz çevirip onun şiraitini terk edelim. Başkasının sözünü uyarsanız Allah'ın hükmünün yerine başkalarının hükmüne koşarsanız işte bu yaptığınız şirktir. Kim bir insanın kendisinden uydurduğu hükümlere itaat ederse bu hüküm. Çok küçük ve basit bir mesele dahi olsa o şifresi de diyor. Müslüman olup da böyle bir fiil işleyenler doğrudan doğruya İslam'dan çıkıp şifre girmiş demektir. Ne kadar la ilahe illallah derse dersin fark etmez. Madem ki o Allah'tan başkasının hükmüne uymakta, Allah'tan başkasının hükmüne ithal etmekte bu onun durumunu değiştirmez. Bu kesin hükümler altında, Şu anki cahiliye cemiyetlerine bak göz attığımızda tamamen şirk ve cahiliyeden başka bir şey göremeyiz diyor. Allah şahadetini kabul etsin. Kutup Mevdudi bu ayetin tefsirinde Allah'ın ilahlarını kabul etmekle birlikte Allah'ın dininden yüz çevirilen hükümlerini ve buyrukları izlenmekte şirktir. Allah'ın birliğini kabul etmek hayatın tüm alanında Allah'a ita etmektir. Allah ile birlikte bir başkasına itaat edilmesi gerektiğine inanan kimse inanç açısından in de diyor. İnanç açısından de kerk niet in de kerk niet in de kerk niet ve müşriklere ve niet itaat noktasında bir diğer ayet. de ayet niet suresinin 31 niet in de kerk niet in de kerk niet niet Wanneer umiru Ila liard illa uw liard u la liard illa uw liard u uw liard u uw umiru ila uw liard u uw Allah u uw liard u uw liard u Allah liard u uw liard u uw liard u uw tek bir ilaha kulluk etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koşullarından münezzehtir diyor allah Teala. Bir önceki dersimizde de söylediğimiz gibi i̇bn Kesir Rahimullah, İmam Ahmed Tirmiz ve İbn-i muhtelif kanallardan olmak üzere şu rivayeti getiriyor. Anlatmış mısınız? Adi ibn Hatem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Boynunda haç var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyor Diyor ki Onlar onlara ibadet etmediler ki Resulullah diyor onlar helale haram yaptılar Haramda helal yaptılar değil mi evet Bunlar da onlara itaat ettiler değil mi evet İşte bu onların rağb edilmesi Bu onların ibadet etmesidir diyor Arkadaşlar dikkat edin Ehli kitap aslında semavi bir kitaba iman eden Bir peygambere kendisini nispet eden ve aslen putperest olmayan bir topluluk. Onlar din adamlarına kurban kesmediler. Onlar din adamlarına mülküde bulunmadılar. Onlar din adamlarına secde etmediler. Onlar din adamlarına adakta bulunmadılar. Aynı şekilde din adamlarının gökyüzünün ve yeryüzünün yaratıcı olduğunu, semadan su indirdiğine inanmadılar. Peki onlar ne yaptılar da din adamlarını rahmet hangi fiillerinden dolayı Allahu Teala onları evet. bunlar bunlara ibadet ediyor. Onlar din adamlarını rab ediniyorlar. Allahu Teala niçin böyle büyük bir suçlamayla onları suçladı? İşte bunun cevabını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Onlar helale haram, harama helal yaptılar. Bunlar da onlara uydular değil mi? Evet. İşte onların ibadeti budur. Burada birçok kişi şu şüpheyi atıyor. Ben geçenlerde bir şeyhle konuşmuştum. Ehli kitap helale haram yapıyor din adamları, bunlar da helale haram belirleyerek ona itaat ediyorlar, yani helallere haramlaştırıyorlar. Din adamları haramı helalleştiriyorlar, Hatta bu haramı helal kabul ederek bunlara itaat ediyor. Bu yüzden kafir oluyorlar. Ama helale haram, haramı helal kabul etmeden itaat kişiyi kafir yapmaz diyor kişi. Dedim ben bunu sen nereden çıkartıyorsun? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenin açıklamaya bir ek yapma ihtiyacını ne için hissediyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey demiyor. Din adamları helallere haram. Haramları helal yaptı mı? Evet. Bunlar da onlara itaat etti Evet. işte bunların onlara ibadeti budur. Yani din adamları Allah'ın bir haram kıldığını helal kaynettikleri sürece halkın da bunu bu şekilde belirlemeleri gerekmiyor ki sadece itaat burada mücerret itaat en kâfir. O hâlde diyoruz ki aslen semavi bir kitaba iman eden, putperest olmayan, putperest olmayan, semavi bir kitaba iman eden ama bununla birlikte din adamlarına itaat eden. Hangi hususlarla itaat eden? Hangi hususlarla itaat eden? Allah'ın helallerine haram. Haramlarine helal yaptıkları hususlarda onlara itaat eden. Ehli kitap, din adamlarına Rab edinmiş din adamlarına ibadet etmiş oluyorlar ki bu açıklama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamasıdır. Aslında bu açıklamadan başka bir açıklamaya gerek yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün üstüne hiç bir söz söylemeye gerek yoktur arkadaşlar. Ayet çok açık. Yahudilerin ve Hristiyanların alimlerini, din adamlarını rab edindikleri, onlara ibadet ettikleri. Allah azze ve ve ve ve ve Bir ibadet bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sellemde açıklıyor. Aslında dediğim gibi konunun üzerinde fazla söz söylemeye gerek yok. Ancak şüphecilerin şüphelerin iptal edilebilmesi adına biz konuyu biraz daha açalım. Huzeyfe İbn Abbas ve başkaları dediler ki, muhakkak ki Yahudi ve din adamlarının helal veya haram kılıkları şeylerde onlara tabi oldular. Din adamlarına onların helal ve haram kılıkları şeylerde onlara tabi oldular. Süddii diyor ki, onlar insanlar nasihatçı kabul ettiler. Allah'ın kitabını terk edip bir kenara attılar. İbn Tehmiye Rahmeullah, Ebul Muhteri'den şu şekilde naklediyor. Onlar din adamlarına namaz kılmadılar. Şayet din adamları onlara rükû ve secde etme şeklinde kendilerine ibadet etmelerini emretseydi, yani din adamları deseydi ki gelin bize namaz kılın, rükû edin, secde edin, ehli kitap bunu kesinlikle yapmazdı. Bu noktada itaat etmenizdi. Ancak onlar Allah haramlarını helalleleştirdiler. Helallerini haramlaştırdılar. Onlar da bu emirlere itaat ettiler. İşte onların din adamlarını rab edinmeleri de bu şekildedir diyor. Emin-i'l-rahimullah meşmu'l-fetava. Bağavi bu ayetin tefsirinde ehli kitabın hahamlarını, rahiplerine rüku ve secde ederek ibadet etmediklerini uzun uzun açıkladıktan sonra onlar diyor Allah'a karşı gelerek Din adamlarının helal gördüklerini helal, helal gördüklerini ise haram kabul ettiler. Ve böylece onlara itaat ettiler. İşte onların bu itaati onlara Rab edilmektir diyor. Yine Kurtubi, Rahimullah, bu buyruk ile ilgili. Alimler demişler ki, onlar alimlerine ve rahiplerine her hususta itaat ettiklerinden dolayı onları Rabler konuna çıkardılar. Bakın arkadaşlar dikkat edin Alimlerin ayete dair Açıklamalar tamamen aynı değil mi? Niçin? Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ayete dair açıklamasını aşamıyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayete dair bir açıklama yapmış Bunu tekrar etmekten başka Hiçbir şey yapmamışlar alimler Mesela Razi Razi diyor ki Bu ayette Yer alan Rablerden maksat Yahudi ve Hristiyanlar Alim ve ruhbanlijen, alemin ilhafleren olduklarına inanmada de değil, aksine her türlü emir ve yasaklarına itaat etmeleridir, diyor. Aksine her türlü emir ve yasaklarına itaat etmeleridir, diyor. Son bir nakil okuyacağım, Seyyid Kutuf Rahimullah. Çünkü onlar dini emirlerini, alim ve raiblerden aldılar. Aldıkları emirlere itaat etler ve tabi oldular. Ibadet ve itikat bir tarafa böyle bir fiil, faili müşrik yapmaya kafirdir kafidir. Allah'a koş, ortak koşma, Sadece yasama hakkını Allah'tan başkasına vermekle tahakkuk eder. Böyle bir fiil sahibinin müşrik yapmaya kafidir diyor. Seyyid Kutubur Rahmanullah Fiziler Kur'an'da. Zannedersem bu konu anlaşılmıştır değil mi? Üç ayet kapsamında inceledik konuyu. Bunların ilki Muhammed suresinin 25. 26. ayetleriydi. İkincisi Enam suresinin 121. ayetiydi. Üçüncüsü Tevbe suresinin 31. ayet idi. Ve biz bu üç ayette şu sünnet gördük. Allah'ın indirdiği esaslar terk ederek Allah'ın haramlarını helalleştiren, Allah'ın helallerini haramlaştıranı itaat etmek mutlak surette sahibini kafir yapar. Şimdi burada Ee, kitabın 44 veya 45. sayfasında 44 veya 45. sayfasında öğrenci soruyor diyor ki hocam itaat hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Şeyh diyor ki alimler itaati üç ayrmışlardır. Bunlardan ilki caiz olan itaat, ikincisi haram itaat, üçüncüsü mübah olan itaattır. Pardon, küfür olan itaattir. Tamam. Caiz olan itaat mübahlarla itaattır. Allah haram olan itaat, haram olan itaat Allah'ın haram kılda uslalara itaattir. Kufür olan itaat ise, Kufür olan itaat ise, Tamam mı? Küfürde, küfür olan uslalara itaat etmektir. Ancak, Bizim şu ana kadar anlattığımız konu, Bu ilgili değil, Helal ve haram, Yani teşride itaattir. Kanun, hujelara itaattir. Ki bunun küfür olduğuna dair, Bu üç ayet, Bu üç ayet, bir ortadadır. Özellikle Tevbe Suresinin 31. ayeti ve Enam Suresinin 120. ayetleri bu noktada çok sarihler. Bakın hatırlarsanız Enam Suresinin 120. ayetine dair, 121. ayetine dair ne dedi? İbnü Kesirin arkada söyledi ve taatumuğum. Eğer onlara itaidesiniz, yani o meytenin etinden yerseniz siz de müşkuldan olursunuz. Normalde meytenin etini yemek neydir? Haramdır. Lees je je mee haram, de Sahibin in Anja, is je Allah haram, kıldığı, helalleştirildiği zaman, helal khella edildiği zaman, onların bu helal khella khella itaat ederek ondan yemek mutlak surette küfürdür diyoruz. Ve dersimizi bu şekilde khella Velhamdülillahi rabbil alemin.